İzleyenler, İnsan İnsan'a programına hoş geldiniz. Umarım bize güveniyorsunuzdur. Söylediklerimiz sizin için anlamlıdır. Ben Polat Doğru'ya güveniyorum. Onun için beraber bir program yapmak istedik. Polat sen bana güveniyor musun? Güveniyorum hocam. Oldu. Yani bütün söylenenlerin aksine ben güveniyorum. Tamam. Bu <gülüyor> güveniyorum. güven konusu önemli bir konu Polat. Önemli bir konu hocam. Güven konusu gerçekten çok önemli bir konu. Yani, e, öncelikle biraz üstüne sohbet etmek istiyorum ben bunun. Hı. Şimdi bir bizim sokak röportajlarını birazdan göreceğiz. Facebook sayfasında sorduğumuz sorular var. Onun dışında biz bu ülkenin içinde yaşıyoruz. Oradan gözlemlerimiz var ama bütün bunlardan başka... E, ...Türkiye Değerler Atlası 2012 yayınlandı. ve Profesör Yılmaz Esmer'in... Aynen öyle hocam. Başşehir evet. Üniversitesi'nden. Evet. Burada... Elde ettikleri araştırma sonuçlarından bir tanesine göre Türkiye insanların birbirine en az güvenebildikleri ülkelerden biri. 22 yıldır bu durumda bir değişiklik gözlenmiyor. Türkiye'de 22 yıldır hocam. Yani bunun için bunu... Efendim son Son iki yıl, 3 yıl, 10 yıl falan filan değil hocam. Değil. 22 yıldır. Ha 22 yıldan önce de araştırma var mıydı onu bilmiyorum. Evet. Yani ona, ona bir bakmak lazım. Bu araştırmalar mı 22 yıldır yapılıyor meselesi de var işin içerisinde. Türkiye'de insanların yaklaşık onda biri genelde insanlara güvenilebileceğini söylüyor. Evet. Bunlar da keriz olanlar işte hocam. Evet. Yani evet. bu hesapla bakılırsa hiç kimsenin evet. güvenmediği bir yerde sadece hı. bu arkadaşlar güveniyorlarsa hı hı. onların durumu da budur. Bu araştırmaya birçok ülke katılıyor. Evet evet hocam birçok ülke katılıyor ve İskandinav ülkelerinde bu oran yüzde seksenlere kadar gidiyor hocam. Evet. Yani e, bu tabi müthiş. Çok önemli. Çok önemli bir veri. <gülüyor> Ee, biz sadece veriyle de yetinmeyelim hocam. Bir sokak röportajımız var. İnsanlarla bir konuşmalar yapıldı. Bakalım onlar ne soruyorlar bu güven konusuyla ilgili, ne gibi yorumlar yapıyorlar. Ondan sonra da dönelim biz üstüne sohbet etmeye başlayalım. Başlayalım, evet. Doğan Bey size bir sorum olacak? Yaşamda güven gerekli mi? Güvensiz bir ortamda insanlar nasıl etkilenir? Güvenmek için neler gereklidir? Herkese güvenilir bir sakıncısı var mı? Doğan Bey neden bazı insanlara hiç güvenilmez? Neden? Ben ilk önce kendime ilk önce kendime güvenmeliyim. Ama biz şu andaki topluma nasıl güvenmeliyiz? Ee, i̇nsanlar arasında güvenin zaman ilerledikçe neden azalmaya başladığını ve insanların neden geçmişi daha fazla özlemeye başladıklarını her gün sormak isterdim. Ee, merhaba Doğan Bey. Ee, daha önce sizin güveninizi kaybetmiş birisi tekrar güveninizi nasıl kazanabilir? Sorumsuz insana güven duyulur mu hocam? Güvenle sorumluluk arasında nasıl bir ilişki vardır? Merhaba Doğan Bey. Güvenmediğimiz insana sevgi, saygı duyabilir miyiz? Doğan Bey, güven nasıl kurulur? Hani bize bunu bir açıklayın da biz de bilelim hani. Biz şimdi insan ailesine bile güvenemiyor yani Güven olmayan aile, toplum sizce nasıl olur? Doğan hocam, güvenilmeyen insan olmak, toplumdan dışlanmak için yeterli midir? Güven oluşturulmadan toplum bilinci oluşturmak mümkün müdür? Güven biz gençler için öğrebilicek bir şey midir? Doğan Bey, e, aileleri neden ergen çocuklara inanmıyorlar, güvenmiyorlar acaba? Başarı ve güven arasında nasıl bir bağ vardır acaba? Ee, güven için e, saydamlık ne anlama gelir? Açıklayabilirsiniz, sevinirim saygılarımla. Polat, güven konusu öyle bir konu ki bu araştırmaları, mutluluk araştırmalarıyla da mukayese ettiğiniz zaman e, enteresan bir şey oluyor. Bu İskandinav ülkelerinde de oldukça yüksek çıkıyor mutluluk. Evet, mutluluk oranları Evet. Nordic, Danimarka'da <gülüyor> bayağı yüksek güvenle beraber giden bir durumu var herhalde tesadüf her tesadüfi değil hocam ve yani öyle bir durum var ki güven konusuyla ilgili bir eksiklik olduğunu bizim güvenle ilgili bir sorunumuz olduğunu herkes tanımlıyor da öyle ya da böyle bir biçimde nasılını bilmiyorum bu sorunla ilgili bir çözüm geliştiremiyoruz sanki bir yere ulaşamıyormuşuz gibi bir durum var hocam yani hiç kimse güvenmek kötü bir şeydir demiyor. Canı gönülden kötü bir şeydir demiyor. Yani ben mesela o bizdeki çok gene söylenen laf var ya babana bile güvenmeyeceksin. Ya yani o lafın içinde bile güvenmeye o kadar meraklıyız ki onunla ilgili bir duygu yakalıyorum ben. Evet. Nereden kaynaklanıyor bu ihtiyaç? Ayrıca ihtiyaç mı olmaz mı yani desem ki güvenmeyeceğim ya tamam böyle yürüyeceğim bu hayatı idare ederim. Olmaz mı hocam? Şart mı güvenmek? Şart mı yani? Evet. Şimdi ee... Çocuk doğduğu zaman insan nedir sorusuna baktığımızda doğduğu zaman ben iki tane temel e, doğasından bahsediyorum çocuğun. Bir tanesi bu bilgisayardan bahsederken donanım dediğimiz, hı hı. işte İngilizde hardware dedikleri Makine sinir, değil mi sinir ha. sisteminin yapısıyla ilgili olarak baktığımızda müthiş bir potansiyel. 100 milyarın üzerinde sinir üjesi nöron dediğimiz. Ve her sinir hücresinin 13.000'e kadar varan sinaptik ilişkisi var. 10 üzeri 24 sinaptik ilişki. Yani bu öyle bir rakam ki kelimelerle ifade etmek mümkün değil. Katrilyon falan filan diyemiyorsunuz. Bunları teker teker saymaya kalksanız, saniyede bir tane saysan 37 milyon yıl alacak. Bir insandaki sinapsları saymak için. İnsanoğlu muhteşem bir potansiyel. Aynen öyle. Şimdi kendi inancımdan dolayı yaradan diyeceğim. Hı -hı. Aynı zamanda bir de yazılım vermiş. Bu İngilizce'de software dedi. Evet. Çok temel bir kural koymuş işin içerisine. Evet. Çocuk doğduğunda şöyle bir kuralla doğuyor. Belirsizlikten rahatsız olacaksın. Hı -hı. Belirgin hale getirmek için çabalayacaksın belirgin hale getirmeden rahat etmeyeceksin. Aha. Böyle bir şey var. Aynen öyle. Ee, şimdi sen babasın. Ee, bunu tanrıderim Poyraz'da açık seçik görüyorsun. Görüyorum hocam. Sürekli soru soruyor. Sürekli soru soruyor ve anlam vermeye çalışıyor. Anlam yani, vermeye çalışıyor. Üstelik de öyle bir şey söyleyeyim ki bazı soruları birden fazla kere tekrar tekrar başka zamanlarda soruyor. Yani ben şeyi görebiliyorum. Süreçlemeye çalıştığını onu kafasında bir yere oturtturmaya çalıştığını görüyorum. Ta ki onun kafasında ...onun ihtiyaç duyduğu ve ifade edebileceği berraklık yakalanana kadar çocuk sormaya Heh. devam ediyor. Heh. Bak o berraklık, o belirginlik yakalanıncaya kadar Aynen öyle devam, ediyor. devam ediyor. Elinde değil. İnsan olarak böyle. Onun için e, bu merak etme duygusu... ...acaba nasıl olacak, ne olacak ve ona göre anlam sistemi Hı -hı. geliştirme. Şimdi seninle olan ilişkimize bakalım bir belirsizlik varsa eğer yani ben seninle olan ilişkimde belirgin halde değilsem hı hı. pazartesi günü bana şöyle bir söz verirsin salı günü onunla ilgisiz unutmuş vaziyetesin başka bir şey yaparsın <gülüyor> çarşamba günü ise benimle kalkar Fransızca konuşursun ne bileyim ben Perşembe günü e, affedersiniz tanıyor muyum diyorsun e, şimdi müthiş bir belirsizlik olur ilişkim devam edemez benim ed ettiremezsiniz, yani. Ettiremez. ettiremezsiniz. Evet. o nedenle benim sana güvenmem için bir belirginlik olması lazım Aynen. o belirginliği yakaladıkça için rahatlamaya başlar per Palat derim şöyle bir insandır ve beni nasıl gördüğünde ilgili ben sana nasıl gördüğümle ilgili açıklığa kavuşmaya başlarsak. Aynen öyle. Onun için güvenin olmadığı yerde huzursuzluk vardır. Çok doğal oluyor. Kaygı vardır. Çok çok. Evet. Yani çok normal. Şimdi mesela bana herhangi bir ortamda kaygıdan gerilimden ondan bundan bahsedildiği zaman benim de ilk aklıma gelen şeylerden biri o oluyor. Demek ki burada öyle ya da böyle bir güven duyulmayan durum var. Düşünsenize bu ülke bir deprem ülkesi. Çok uzun yıllar biz depremler çeşitli şekillerde yaşadık ama 17 Ağustos 1999 depremiyle birlikte ülkenin resmen ayağının altından zemin çekildi. Evet. O güne kadar deprem hiç böyle bir konusu değildi bu ülkenin ve ben hatırlıyorum birçoğumuz depresyona girdik. Çünkü en çok güvendiğimiz şey yer yani yerin sağlamlığına inanıyorduk. Yaşadığımız yerlerin mahremliğine ve sağlamlığına inanıyorduk. Sorgulamadığımız için inanıyorduk. Yani hani bu inanma meselesi tamamen iyi niyetle bir inanma durumuydu. Ve bir anda o altımızdan gitti. Birçok insanda hala o depresyon, hala onun travması müthiş bir şekilde devam ediyor. Ben onu görüyorum. Peki şimdi bu... Pardon ya bu çok önemli bir şey. Ee, kesinlikle... Ee... Aslında depremler olmuştu. Unutmayı tercih ettik Unutmayı değil Unutmayı tercih ettik hocam. Şimdi yani bu... şöyle bir benzetme var. Geçenlerde biriyle konuşuyordum. O Azerbaycan'a gidip geliyordu. Aha. Azerbaycan'da 5 metre aşağıya inince su var. Anladım. Yer suyu bol miktarda var. Türkiye'den bir çiftçi dedi ki 70 sene önce bizde de öyleydi dedi. Vah. Wow. Şimdi e, o şekilde e, ki bu yer suyu, yer altı suyu çekili çekili azalmaya başlamış. Doğru. Şimdi e, 80 metrelerde falan Doğru. ancak bulunabiliyor. Güven öyle bir şey ki toplumda e, bir e, yer suyu gibi. Va, çok güzel. Va. Bu çok önemli. Ee, ondan dolayı e, yani dersin ki başım sıkışınca hemen atarım oradan su çıkar. Yani öyleydi. Ee, gelirim e, başım sıkışırsa bir Allah'ın kulu bana yardım yani eder. Şunu yapamaya tabii, tabii, tabi, güveniyorum tabi, çünkü. Tabi. Ee, hepimiz insanız. Ben de yardım ederim. Ama şimdi öyle olmuyor değil mi? Olmuyor hocam. Olmuyor. Evet Zemin. Zemin burada gitmeye başladı hocam. Evet. O güvendiğimiz, üstünde durmaktan, oturmaktan hoşlandığımız yer kaybolmaya başladı. Evet. Bu e, bize yorum yapar mısınız? Sorulacak sorunuz var mı diye sormuştuk biz Facebook'ta. Hı hı. Elvan Turan adında bir izleyicimiz demiş ki soracak sorum yok. Söyleyecek sözüm çok ama sade demem gerekirse kimseye güvenim yok demiş. <gülüyor> Zemin kaybolmuş hocam ve herkes burada yani hiçbirinde şöyle bir durum yok bizim ülkemizde güven sorunu yoktur herkes herkese güvenir acayip iyiyiz falan filan gibi bir durum yok herkesin bu konuyla ilgili saptaması bizimkiyle aynı evet, evet bu konuyla ilgili bir sorun var peki o zaman biraz daha derinleştirmek için soruyorum ben hocam bu güvenle ilgili başka ne söyleyebilirsiniz bize ne, nasıl oluşur mesela birine bakıyorum güvenip güvenmeyeceğime karar verme noktasındayım böyle dikkat edebileceğim değerlendirebileceğim bir takım şeyler var mı hocam evet. Bir kere zannederim, değerli izleyenler anlarsınız ki biz burada şunu söylemiyoruz. Değerli vatandaşlar, birbirimize güvenelim. Herkes birbirine güvensin. Güvenli bir ülke olalım. Herkes birbirine güvensin. Güvenle başlayalım. Öyle bir şey söylemiyoruz. Çünkü bu gerçek olmaz. olmaz. Saflık olur. Ve böyle yapan insana da, yani böyle bir şey söylediğimiz zaman o insana iyilik yapmış olmayız. İyilik yapmış olmayız hocam ve gerçek, değil, gerçekçi, gerçekçi değil. de değil. Evet. Gerçekçi de değil. Yani güven ee, zaman içinde oluşan bir şey ve e, biraz literatürü aradığın zaman, baktığın zaman esas itibariyle dört tane e, unsuru var. Uh -huh. e, bir tanesi şu oluyor güvene. Bu adamın e, lafıyla, davranışıyla uyuyor mu, <gülüyor> uyumuyor mu? Yani bize dürüstlük Doğru. derler buna. Doğru. Yani, ben ona bütünlük diyorum. Bütünlüğü var mı? Uh -huh. e, ve e, böylelikle e, baktığın zaman görebiliyorsun e, günü gününe tutuyor mu e, sözü davranışına tutuyor bu, mu özü sözü bir olmak meselesi Aynen değil mi hocam? Öyle. yani yani evet. bu, bu zaten şart bu yoksa birine güvenmeniz zaten mümkün değil yani evet. bu az önce tanımladığınız gibi bir gün öyle bir gün şöyle bir gün böyle meselesi çok önemli bir yere geliyor tam da orada benim aklıma bir soru geliyor hocam Çocuk ana babaya güvenmesi noktasında yani ailenin içerisine gelelim. Ee, karı koca ilişkisine gelelim. Bunlar insanların kendilerini yaşamasının daha rahat olabileceği ilişkiler olduğu için burada tutuyorum sohbeti. Yani olamaz mı ya? İnsan bir gün öyle bir gün öyle davranamaz mı hocam? İyi bir gününüz var kötü gününüz var. Hani derler ya insan hem eşref saati var hem bilmem ne saati var diye eşref evet. saatinize denk geldiğinde başka bir şey öbür saatinize denk geldiğinde başka bir şey olamaz mı yani şimdi e, yaşamın dinamikleri içerisinde e, programlanmış makine gibi yaşamak mümkün diye açsınız e, bazen e, şekeriniz düşüyor Tabii <gülüyor> de, mesela bazı insanlar sabah kalktığında çok sevimsiz olurlar hocam Onun yani niyesini bilmiyorum ama kalkıyor ve sinirli. Ta ki o afyonu patlamadı derler ya. Hı hı. Afyonu patlayana kadar ki süre içerisinde mümkünse onların gözüne gözükmemek lazım. Yani bu değişim belirli sınırlar içerisinde olmalı ailede. Ee, normal olarak öyle olması hı hı. lazım. İkincisi de e, çocuklardan bahsediyoruz. Çocuklarla sohbet içinde olmalı. Aha. Ee, yani... E, şimdi beni böyle görüyorsun ya ben her zaman böyle değilim <gülüyor> üzerine de alınma <gülüyor> benim için önemlisin seni seviyorum fakat biraz şimdi hırlayacağım ona göre dikkat et falan filan şeklinde çerçevesini iyi çizmek lazım. bunu söyleyebiliriz değil mi hocam Evet. yani bu söylediğiniz şeyi ben şu anlamda çok önemsiyorum çünkü insanlar karşılarındakinden insanüstü her zaman aynı şekilde davranmasını bekleyebiliyorlar ben bunu biraz haksızlık olarak görüyorum yani Hele ana babalar bunu bazen kendilerine yapıyorlar işte bu benim çocuğum ben her an her zaman geçen birisi yazmış bana ya Polat Bey diyor siz hiç mi kızmıyorsunuz çocuğunuza diye olur mu yani mümkün mü öyle bir şey hele Polat <gülüyor> yapmayın hocam ya nerede gördünüz benim kızdığımı <gülüyor> Adı Polat olunca... <gülüyor> ha evet doğru hocam. Ama evet. yoktu yani hmm. benim yaşım 37, benim çocukluğumda öyle bir hmm. şey yoktu. Ee, hocam insan tabii ki sinirleniyor. Fakat şu noktada bir bütünlükten bahsetmek belki mümkün olabilir. Evet sinirleniyorum ama sinirimi ifade ediş biçimimde çocuğumla ilişkime zarar veren herhangi evet. bir şey yok. Yani. Evet. E... Temel ilke Polat burada kişinin kendisi olması... Ve kendisi inişlere çıkışları gösterebiliyorsa ve böyle olunca yaşama daha çok hazırlanmış olur çocuk. Çünkü o kişi yaşamın doğallığı içerisinde ailede süreçler başlatıyor. Çocuk eğer kendisini zorlayarak sürekli tutar olmaya çalışan bir ana babadan hayat atıldığı zaman tokat yer. yer. Öyle değil çünkü yaşam. yer Diğer insanlar öyle değil. O bakımda o sohbet içinde olma çok önemli çocuk Ve bütünlük böyle aktarılıyor diye düşünüyorum ben. Evet. Yani ben duygularını yaşamayan biri gördüğüm zaman gerçekten güven konusuyla ilgili bir sıkıntı duyuyorum. Hı. Ya bu adam hiç mi sinirlenmez diye düşünüyorum. Hani tamam sinirini bağıra çağıra yaşasın, duvarları yumruklasın bilmem ne etsin değil ama bakıyorum hiç mi üzülmez, hiç mi sinirlenmez, hiç mi gerilmez, olmam. Evet. Şimdi o da getiriyor ikinci şeye evet. a, unsuru. Bir tanesi o bütünlük tutarlılıkta, evet, öbürü de niyet. Aha. Ee, yani bir baba, bir anne e, niyete, yani e, yani çocuk bilirse ki babam kızgın ama o arkasında sevgi var. Evet. Yani bütün söylediği şeylerin arkasında e, beni hayata hazırlamak, e, beni güçlü kılmak. Sevdiğinden dolayı emek veriyor şu anda adam bana bir şeyler aktarmaya çalışıyor Tabii. ama o kadar önemli ki bu bunu dolu dolu söylüyor şu anda böylelikle çocuk niyeti keşfettiği zaman yani niyet hakikaten sevgi yardım etmek üzere. O ikinci usul çok önemli. Çok önemli hocam gene bir e, okur şöyle bir şey söylemiş. Niyet konusuyla ilgili. Biz söylememiştik. Niyetle ilgili onlar yazmışlar. O kadar hoşuma gitti ki Feyyaz Taş demiş ki bu devirde bir tek Azrail'e güveneceksin. En azından niyeti belli demiş. <gülüyor> <gülüyor> yani, mü <gülüyor> Müthişler ya. Yani evet. hiç oturup bir şey yapmaya yok. Feyyaz Bey işi bitirmiş. Evet. Azrail'in niyeti belli diyor. Hiç evet. Bu demektir ki senin yapmayı düşündüğün şeyle sonuçlar birbirleriyle uyum içerisindeyse zaten ortada bir evet. sıkıntı yok ve evet. e, bugün sizinle konuşursan onun üstüne konuştuk Kavi mi söylemişti onu hocam? Yani insanlar kendilerinin niyetine göre karşısındakileri de davranışına göre değerlendirirler diye. Evet. Stefan değil mi hocam? Evet, evet. Ve müthiş bir şey bu ya. Yani sadece bunu bilmek bile birçok şeyi değiştiriyor. Biz kendimize bakarken niyetimize bakıyoruz. Başkasını değerlendirirken davranışına bakıyoruz ve yani birçok karı koca düşünüyordur bunu. Bir dünya kavga bundan çıkıyor hocam. Adam bir şey söylüyor, kadın bozuluyor, adam diyor ki iyi niyetliydim diyor. Kadın da diyor ki ama beni de üzdü. Şimdi niyet tek başına çözmüyor demek. Çözmüyor, ayrıca da yani o iyi niyet öyle mi ifade edilir? <gülüyor> Durumu var, hakikaten niyetin davranışta yansımasına dikkat etmek lazım. Ve... Çocuklarla konuşurken dikkat edersen... ...gözünün içine bakarlar böyle... ...ratlar gibi <gülüyor> bir sanki resim çekiyor... ...böyle bakar. Orada niyeti keşfetmeye çalışıyor. O niyeti keşfetme meselesi... ...çok çok önemli hakikaten. Ee, ve enteresandır... ...birçok insan... ...kendi niyetinin farkında değil. O kadar paldır küldür bir yaşama içerisinde ki... Ee, ...yani... Ee, ...bu ilişki içerisinde... ...niyetin ne abi senin... E, ...veya hanımefendi niyetin ne... ...konusunda ha... Babam. <gülüyor> Babam ...gidiyor böyle pahalı ...falan mu? şeklinde. O bakımdan e, ilişkide... ...kişinin niyetini keşfetmesi... ...mesela karı koca ilişkisinde... ...evliliğin niyetini keşfetmesi... ...keşfetmeden... E, Güvenin oluşması hakikaten zor. Zor zor. Ben evet. e, o zaman zaten tepkisel yaşamak durumunda kalıyorsunuz hocam. Bir niyetiniz yoksa size ve yapılmış davranışa cevaben bir şey yapmak durumunda kalıyorsunuz ve o durumda da... Yani tepkisel yaşamış, tepkisel oluyorsun. yaşamış oluyorsunuz. E, hiç kimsenin de size güvenmesi mümkün değil. Şimdi diyor ben bir şey yapacağım da du bakalım o ne yapacak gibi bir durum olur. Evet. Sizin bir duruşunuz olmuyor hayatta o zaman. Evet. Niyet bir duruş da belirliyor. E peki sonra hocam başka ne olması lazım? Yani birine baktım. Güvenip güvenmeyeceğime karar vermeye çalışıyorum değil mi hocam? Evet. Önce baktım özü sözü bir mi? Hı hı. Tutarlılığı. Tutarlılığı yerinde mi, değil Hı. mi ve burada da insan olmakla ilgili bir hata payı da bırakıyorum değil mi hocam? Yani. Evet. Ha hata payında değerlendirmeyi yapacağım yerde belki de bu şimdi konuştuğumuz niyet meselesi, niyet o, meselesi o zaman. Evet. evet bazen öyle bazen böyle yapıyor ama niyeti hep aynı. Evet. Şimdi niyetle de ben tahmin buna yeniden biraz geri dönmek istiyorum. Tabii tabii şey, hocam. E, e, şimdi e, senin ve benim sık sık. E, ortaya koymuş olduğumuz üç niyet var. Bir tanesi evet. sen bilinci. Sorumluluk almıyorum ben. Ne dersen o olur. Me, me. Nerede çoban? Nerede çoban? Kim gidecek beni? E, tavrı içerisinde olması. Şimdi böyle bir insana kadar güvenir? Şunu güvenirse Kimin sopası güçlüyse ona itaat eder. Aynen öyle. Öyle bir durum. Aynen öyle. Şimdi bir de ben bilinci niyeti var. Benden güçlüsü yok hepsinin en iyisini ben bilirim benim sözümü dinle başka şeye karışma hı hı. tabi o zaman çoban koyun ilişkisi el eldiven gibi birbirini buluyor Aynen öyle. Ee, kavgaların çoğu bundan çıkıyor çünkü senle ben karşı karşıya gidiyoruz ikimiz de ben bilincindeyiz Başlıyoruz. Başlıyoruz. Önce ederim. alttan alta aa, ben bir şey söylüyorum. Evet hocam öyle ama bak esasında bu böyle diyorsun. Ben de diyorum ki yok Polat şimdi bak bilmem ne falan filan. <gülüyor> sonra bir saat sonra sesimiz gürleşmeye başlıyor falan. Bırak bu adamı ya diyorsun. Bilmiyorum bilmem ne falan filan. Özellikle çıkar ilişkilerinde biz bilinci içerisinde yani benim şunun farkına varmam lazım. Ve niyet olarak bunu yerleştirmem lazım. Bu hayatta ben tek değilim. Benim yaşamımı devam ettirebilmem için, şu programın devam edebilmesi için Polat'ın gözüyle de görmem lazım. Dinleyenlerin gözüyle de görmem <gülüyor> lazım. Rejinin gözüyle de görmem Aynen, lazım öyle. yukarıda. Bütün bunlar içerisinde bir dans etmem lazım. Ve ne zaman sen ve bütün sistem hepimizin farkında bu adam ve hepimizi düşünerek hareket ediyor. Geldiğin zaman, o niyeti keşfettikleri zaman rahatlarlar. Aynen, Der ki... Benim burada olmama gerek yok. Ben olmasam da bu adam beni hesaba alarak karar verir. ...ve değerler de bunun üzerine kuruluyor... ...hakkaniyet dediğimiz halisi... ...onun için niyetin altını bir şekilde bir çizmek istedim yeniden... ...niyet eğer biz bilincinden kaynağını alıyorsa... ...o zaman zaten güven yaratıyor... ...ben bilincinden sen bilincinden gelen niyet... ...karşısında daha güçlüyü bulduğu zaman... Darma duman oluyor hocam... Aynen. ...şimdi baktığınızda ben bilincindeki adam... ...böyle kale gibi duruyor değil mi... ...çok güçlü bilmem ne falan filan... Evet. ...prensip sahibi ben ne dersem orada olur falan gibi duruyor... Evet. ...ama yarın öbür gün daha güçlüsü geldiği anda... Bir bakıyorsun duman olmuş, hiçbir değer falan filan kalmamış. Peki hocam, bütün niye baktım, niyete baktım, şimdi neyle ilgileniyorsunuz? Üçüncü özellik, e, benim e, bilgi ve becerim meselesi var. Ne Bu adamı güvenirim diyorsun. Neden? Çünkü iyi yetişmiş, ustalaşmış bilgisi de var. Aha. Öyle bir doktor ki eline aldığı şeyi eğer o ameliyat ediyorsa güvenebilirsin. İçin rahat olabilir Anladım. diyorsa. Eğer bu usta yapıyorsa bu mimar yapıyorsa veya kimse artık yaptığı iş neyse e, yeterliliği var. Kinleşmiş vaziyette. Bilgi beceri meselesi var. Anladım. Özellikle bu iş hayatında çok önemli. Sadece iş hayatında değil. Baba olarak şimdi Kesin ben sana şey. güveniyorum. Neden? Diyorum ki poyrazla Polat karşı karşıya geldiysa mı efendi ben onun karakterine güveniyorum Polat'ın karakterine güveniyorum niyetine güveniyorum ne çocuğu ezicektir ne kendisini ezdirecektir ama bir de şunu farkındayım bu şu Polat diyorum babalığı biliyor. Hı hı. Düşünmüş, taşımış, kitap okumuş, seminerlere gitmiş, üzerinde hı hı. düşünmüş, sağa sola bakmış, bilmem ne yapmış. Bilgi kazanmış, beceri kazanmış, usta kazan ustalık kazanmış. Çocukla nasıl konuşacağını biliyor. Çocuğu dinlemesini biliyor. Hı hı. Ve böylelikle ben diyorum baba olarak ona güvenirim. İçin rahat etsin diyorum. Poyraz eninde sonunda iyi birisi olacak diyorum. Anladım. Böyle, Böyle olduğu için. zaman zaten hocam. Böylelikle bir öğretmen için. Hı hı. ...iyi bir derler. Güvenebilirsiniz derler. Şimdi burada... ...şimdiye kadar üç tanesini saydık. Evet hocam. Yani... Yeter mi bunlar? Evet. Yani şimdi buraya kadar saydığınız kısmı... ...hani bizde... ...Hatice'ye değil neticeye bak derler. Buraya kadar kısmı <gülüyor> Hatice'ydi. Evet. Ee, bütün bunlara rağmen sonuç iyi çıkmadı. Ben iyi babalık yapamadım. Hala bana güvenmeye... ...devam eder misiniz? Sonuç çok önemli. Yani... Ee, bütün bunlar yerli yerinde olduğu halde sonuç alamamam gerçekten sürpriz verir ama benim de güvenimi bayağı sarsar. O nedenle sürdürülebilir sonuçlar almada dördüncü unsur oluyor. Evet. Yani e, güvenilir bir şirket diyorum ben. Bu ne demektir? Bu şirkete paranı yatırırsan Aha. bu şirketin kültürü çalışış tarzı şudur falan sonuç alabilirsin. Aynen öyle. Evet. Efendim bu inşaat sektöründe olur, bu eğitim sektöründe olur, okulla ilgili düşünebilirsin. Bu mobilya şirketi hı hı. olur, şu veya bu şekilde. Çünkü yaşamda gördüğümüz ve bizi etkileyen şeyler sonuçlar. Doğru. Sonuçlara dikkat etmek lazım. Ve neden sonuç alabiliyorum neden alamıyorum konusunu çünkü her şey orada ürününü vermedi en durumda. nihayetinde orada hocam yani evet. şeyi boşuna söylememişler hakikaten bu Hatice netice meselesini boşuna söylemiyorlar evet bir şeyler olup bitiyor iyi niyet var ortada bütünlük var bilgi beceri var falan filan ama en nihayetinde de bir şeyin olmaması durumu da bir şüphe yaratıyor evet. şimdi o zaman burada bir soru var hocam ben bir ana babanın veya tabi bir karı kocanın Karşısındakine baktığı zaman şöyle bir şey söylemesini mümkün görüyorum. Yani çocuk uğraşır, hakikaten iyi niyetlidir, elinden geleni yapar, o olur bu olur ve bir sonuç almadı. Ya ne yapacağız şimdi bu çocuğa uzun vadede güvenmeyecek miyiz? Karı koca bir konuyla ilgili anlaştık, konuştuk. Dedik ki ya ben bundan sonra tamam bu konuyla ilgili bunları bunları yapacağım. Denedim olmadı. Ne yapacağız? Yani bana güvenmeyecek miyiz bugünden itibaren? E Polatçığım ne yapalım? Olmadı. Sen geçen sefer söz verdiğin şeyi yerine getiremedin. Yapamadın. Vaz mı geçeceğiz böyle bir durumdan? Bizim gelecekle ilgili bir umudumuzun olması durumu da gerekli mi? Değil mi hocam? Kimin söylediğini tam hatırlamıyorum. Araştırma yapmam lazım hı hı. ama adam şunu söylemiş. Ben yüzde yüz inanıyorum. Ee, çok başarı kazanmak istiyorsun. Çok hata yapman lazım diyor. Ah, çok güzel söyledi. Gerçekten öyle. Orhan abimiz ne demiş? Hatasız. Hatasız kul olmaz demiş Evet, herhalde. şimdi e, bence o süreç içinde sağlam öğrenmeyi getiren hatadır. Yani mümkün değil ki hocam. Bir de ben kendi adıma söyleyeyim. Ben öyle bir cenderenin içine girmek istemem. Ben hata yapabilme özgürlüğünü yaşamak istiyorum. Bedeli neyse yani evet. ama... Eğer bu imkan olmazsa o zaman denememe noktasına geliyor insan. Evet. Yani benim hata yapmama müsaade edilmeyen bir ortamsa e, denemeyelim o zamanlar geliyorsunuz. Çünkü %100 başarılı olacağım gibi bir durum yok. Hiç olmazsa... <gülüyor> Güvenilmeyecek adam değil girişmeyen pısırık adam olurum. Yani o, o bir kalem daha iyiymiş gibi duruyor ötekinden. Burada biliyorsun benim Timur'la öyküm e, ki onu sık sık anlatmıştım. Evet öyle. Basket atamayınca nasıl yıkılmıştı çocuk lise 10'da. Ve neticede ben demiştim bak evladım iki şeye çok dikkat et. Bir elinden gelin en iyisini yapmaya çalış niyetle evet. ilgili bir şey bu. Ve şevk de yap elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak devam edersen şeyle yapmaya eninde sonunda başarırsın. İnanıyorum ben buna. O bakımdan sadece sonuca bakmak bu e, birkaç kere başarabilir. Ve çok kötü olan bir şey var. Sadece sonuca odaklandığın zaman niyete. Hepsini kaçırırsın. Evet. Ondan sonra bilgiye, beceriye önem vermeme durumu bir düşünür söylemiş. Diyor ki hiçbir şey başarı gibi başarısızlığa uğramaz. <gülüyor> Enteresan bir şey bu. Hiçbir şey başarı gibi başarısızlığa uğramaz. Tamam, aslında şöyle de denebilir diye düşünüyorum ben hocam. Yere düşmek için yükseğe çıkmanız Hı. lazım yani. Evet. Ayrıca yani Hı. başarı pek devam etmez. Aha. Ben bunu başardım diye hele ticaret hayatında iş hayatında. Oo. Ben bunu başardım diye böyle kalabilecek olursa... ...beş altı yedi yıl sonra, sekiz yıl sonra... Bu başarıyı seni engelleyen, gelişmeni Aynen engelleyen öyle. en önemli engel olduğunu görebilirsin. Aynen öyle. O zaman bu başarını götüren bilgi ve becerilerin farkında olarak bunları daha iyileştirebilir miyim? Hemen ona bakman lazım. O bakımdan sürekli bir dans var, sürekli bir akış var. Aslında yaşamın her tarafıyla ilgili bence bu dans var hocam yani bu, bu çok keyifli bir şey bu bir yolculuk bu güven meselesinde de bir yolculuk var bazen böyle sallantıya düştüğünüz anlar oluyor bazen çok güvenilir hallerde olduğunuz oluyor ama mesele neyin ne olduğunu farkında olmak sanıyorum yani ben söylediklerinizi tekrarlamak için söylüyorum. Önce bir bütünlük meselesinden bahsediyoruz. Özü sözü bir olmak meselesinden bahsediyoruz. İkincisi niyetten bahsediyoruz. Üçüncüsü yeterliliklerden yani bu bilgi beceriyi toparlamış olmaktan. Dördüncüsü sonuçtan bahsediyoruz. Bir beşinci olarak da geleceği umuttan bahsediyoruz. Yani birinin bir kere becerememiş olması uzun vadede beceremeyeceği anlamına gelmiyor ve gerçekten güven oluşması için sanıyorum bununla ilgili de kafamızda bir şeyin oluşması lazım. Adama baktım. Evet şimdi çuvalladı biliyorum ama bir dahaki sefere yapar ya yani halleder bunu çünkü bunu demediniz mi bitiyor bence yaşam evet kesinlikle burada değerli eğitimci arkadaşımız Nurdoğan arkışında ışığında kulağını çınlatalım evet hocam hakikaten bu 5. öge olarak 5. öge Nurdoğan'ın eklentisi hocam ve çok iyi düşünmüş bence evet. onu Peki hocam bir şey daha sormak istiyorum. Bu güven konusuyla ilgili sözünü tutma meselesi var işin içerisinde. Ben size şöyle bir şey söylesem. Şimdi bu özü sözü bir olmak falandan bahsediyoruz. Dedik ki hani bakacağım söylediğiyle yaptığı bir mi? Şimdi insanlar kendilerine de çok söz veriyorlar ve en çok tutulmayan sözler de insanların kendilerine verdiği sözler. Bilmiyorum sevgili seyirciler siz ne düşünüyorsunuz ama ben bunu görüyorum. Pazartesi günü diyor diyete başlıyorum. Vallahi bak pazartesi gününden itibaren tamam diyor. Salı günü de spor yapmaya başlayacağım. Buradan sonra daha az para harcayacağım. İşe yürüyerek gideceğim falan filan. Ve bunların hepsi öyle ya da böyle mutlaka gerekçeleri vardır. Ona bir şey söylemiyorum ama kaldırılıp çöpe atılıyor. Şimdi bunu yapan insan kendine ne mesaj veriyor hocam? Ben güvenilir bir insan değilim diyor. <gülüyor> Ya yani ben böyle yani. anlıyorum. Yoksa sadece size verdiğim sözler mi yani. belirleyici oluyor? O zaman benim kendimle ilişkim yani. ne oluyor? Tabii bu bir kere kesinlikle doğru. Ama neden bazı insanlar böyle de bazıları değil diye Hı -hı. soracak olursak eğer. Bunun arkasında şöyle atıyor Polat. Bazıları küçükken anneleri dört köfte koymuş önüne. Aha. Hadi ye demiş. Çocuk demiş ki anne doydum. İki köfteli doyulmaz. Ye. Anne doydum diyor. Hayır, doymadın, Ye. Bu süreç devam ettiği zaman e, üşümüyorum diyor çocuk. Üşürsün giyirkanı. E, sürekli böyle çocuğun iç dünyası ile ilgili otorite karar veriyor. Çocuk yavaş yavaş yavaş yavaş bir birey olmak konusunda sıfırlanmış oluyor. Şimdi kendin var olmayınca Tabii kendin verdiği yani. kararları kim hesabı alır sen yoksun ki zaten kendisini Tabii, de abi. biliyorsun. Baş gibi yaşamlar kitabında sözün ettiğimin temeli bu oluyor Hı -hı. aslında esasında. Yani o bakımdan hesaba alınmış. Mesela şimdi senin Poyraz'ı yetiştirdiğin gibi yetiştirmiş de birisi bana öyle geliyor ki ileride Poyraz... Bir karar verdiği zaman takip, şimdiden başladı zaten. Evet, aynen öyle. Şimdiden başladı zaten. Aynen öyle. Yani evet. eğer o bir karar vermişse ve biz onun kararının dışında bir şey yapıyorsak, hiç bitmiyor mu yırtısı? Yani hiç. Evet. Ta ki aramızda bir gerilim çıkana kadar evet. o konuyla ilgili ısrarını belli bir perdeden, yani çok yüksek bir perdeden değil ama... Ben bundan evet. memnun değilim, ben bundan memnun değilim diye tekrarlıyor çocuk. Evet. Ve Polat şunu söylemek lazım. Güvenilir bir insan olmak istiyorsa bir kişi, önce kendine verdiği sözleri tutmaya başlaması lazım. Peki hocam. Kendine verdiği sözleri tutmayan bir insana başkaları güvenemez. Güvenemez hocam, güvenemez. Evet. Yani siz yoksanız ben sizin olmadığınız noktada neye güveneceğim ki? yani evet. Değerli izleyenler, kısa bir aradan sonra konuşmaya devam edeceğiz. Evet, güven konusunda konuşuyoruz. Fakat önemli bir konu. Çok önemli bir konu diye düşünüyorum hocam. Yani bu kadar üstüne konuşulan, araştırma yapılan bir konuyla ilgili bugün burada konuşmuş olmaktan dolayı da çok mutluyum ben hocam. Bu her yerde yaşanıyor konu olarak. Diyelim ki ben birine güven vermek istiyorum hocam. Oluyor hayatta öyle bir şey. Bana önereceğiniz davranış ne olur hocam? Yani bunları yapıyorum, ediyorum falan filan da ilişkide karşımdaki bana daha güvensin istiyorum. Evet, sana derim, en temel e, konu o kişiyle ilişkinde daha duyarlı olman. Bunu nasıl belli edebilirsin? Evet. Dinleme ha. konusu. O kişi konuşurken hakikaten sadece kulağınla değil gözünle de dinlemeye başlayacaksın. Ve o kişinin gözüyle görmeye çalışacaksın. Ve hakikaten o kişinin senin yaşamında aldığı yerin farkında olarak konuştuğun zaman konuşacaksın. Dinlemek çok önemli. Ve dinlediğim zaman sen varsın diyorum. Değil mi hocam aslında? Yani senin, ve değerlisin. Ve değerlisin diyorsun. diyorum. Senin varlığına ben bu şekilde tanıklık ediyorsam o zaman senin bana güvenmen çok daha kolay bir hale geliyor. Peki. Evet. Ve e, tutamayacağın sözleri vermeyeceksin. Vermeceğiz. Tabii. O, o, çok önemli. O, o en önemli kısmı. Yani daha ne varmış. kendimize ne evet. bir başkasına. Niyetinde şeffaf olacaksın Hı -hı. ve davranışlarına önem vereceksin. Sadece sözün değil, davranışlarınla o kişi seni değerlendirdiğinin bilincinde olarak davranacaksın. Ve bu yani eşler arasında da uygulanabilir, çocuğa da yapılabilir. Hiç hiçbir aslında gerçekten insan isterse bunun bir zorluk durumu da yok. Evet. Yani kişi gerçekten bunu istiyorsa o zaman bir zorluk durumu yok. Peki hocam şu şey meselesiyle ilgili ne yapacağız? Yani ee, 22 senedir en son sırada diyor Türkiye'nin güven meselesi. Yani evet. Biz birbirimize güvenmiyoruz meselesinde bir toplumsal güven konusuyla ilgili bir sorunumuz var. Bu, bu kesin. Evet. Bununla ilgili ne söylemek istiyorsunuz hocam? Şimdi ben elimden geldiği kadar bir bilim insanı olarak bakmaya çalışıyorum. Değerli düşünürümüz Emre Kongar. Güvenilir insan olmak en yüksek mertebedir dedi hocam. Bir insanın evet erişebileceği en yüksek mertebedir demişti. Polat benim izlenimim o ki biz zaten birbirine güvenen bir toplum değildik. Değil. 22 senedir ölçmeye başlanıldığı zaman bu ortaya çıktı. Anladım. Neden böyle? Çünkü aşiret kültürü içerisinde neredesin, ne iş yaparsın? Erkek misin kadın mısın yaşın ne bilmem neyle anlamaya Ben yani insan olarak güvenme meselesi var ve e, ötekileştirme çok yaygın e, ondan dolayı e, birisinin e, giyiniş tarzı yürüyüş tarzı bilmem ne hemen nasıl ötekileştireceğim meselesi ve hasım olarak görme meselesi çok yaygın Doğru. şimdi soru şu neden böyle oluyor? Bu şununla ilgili biz değiliz. Neden değiliz? Çünkü evrensel değerler içerisinde çocuk yetiştirmiyoruz. Doğru. Bizdense hakaniyete bakabiliriz. Değilse boş ver. Al ver elinden ye meselesi gibi bir durum oluyor. Bizim temelindeki Sevgi, saygı, hakaniyet üzerine kurulu bir aile, bir eğitim sistemi, bir politik sistem, bir devlet ve bir ulus oluşturmadıkça güven mümkün değil, oluşamaz. Değerlere geliyor öyle. Anlıyorum hocam. Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür ederim. Değerli izleyenler, umarım söylediklerimizi <gülüyor> anlamlı buldunuz. Umarım bize güvendiniz. Efendim tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.